ahkamı eskimeyecek olan Kur'an-ı Mümin, Hayat-ı El-Faziye'dir. hayat, El hayat nefsindeki, nefsin kitabını oku. Vücudun nasıl alkılınmış. Çünkü onda kudetullah'a göreceksin. Bir adam tabi olup, doktor olup da Allah’a inkar etse, şaşılır o adama yani. Buna imkan yok. İmkansızdır. teşekkür Teşekkülatı. Bir kitap ki, vücudun zahirde küçük görünüyor, kainattan büyük. Bu kainat büyük görünür, Zahirdedir. Batından, insandan küçüktür. Ne varsa kainatta Hak Sübhanehu ve Teala Hazretleri insanda onu etmiştir. Kabe'sini, Kudüs'ünü, Medine'sini, Medya'sini, Sede'den müntehasını, Arş'ını, Kürs'ünü hepsini insan vücudunda Allah halkı dedi. Ne varsa kainatta insan vücudu ona züpte olmuştur. Bir de hayatı afakiye var. işte güneş nasıl semayı yükseldi? Mevsimler, geceler, günler, aylar, dağlar, hayvanlar İki ayaklı yürüyenler, dört ayaklı yürüyenler, kırk ayaklı yürüyenler, uçanlar, acayip acayip insanların idrakini tartamayacağı, aklın mizanının ölçemeyeceği bir takım kudeti kuvvet. İnsan bunu gördüğü vakitte mutlaka hakkı bunun üzerinde görecektir. İmkansız, bir erkekör olan, baş gözünden bahsetmedim. Nice baş gözleri kapalı, kalp gözleri açık olanlar hakkı gördüler. Ama kalp gözü kapalı olup baş gözü açık olanlar hakkı görmediler. Onun için Cenab-ı Hak Kur'an-ı de Habibim Huda, Şefii, Ruz-i Ceza, sevgili Peygamberimiz Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a Habibim sana bakıyorlar ama seni göremiyorlar diyor. Çünkü bakmak başka, görmek başka. Okumak başka, anlamak başka. Her okuyan anlamadı ama mutlaka okuyan anladı. Ayati ı işte semavattaki ecram-ü sema, milyarlarca, milyonlarca yüz. Ne kaleme girer, ne kitaba girer. Ve milyonlarca seneden beri i̇bn Arabi'ye göre 2 milyar 300 milyon sene ve küsuratı da var, kainatın ellikatı, dalışı. Öyle on bin senelik değil. Zaten on bin senelik olarak yani İsrailiyattan vermişler on bin sene kainatın ömrü diye falan demişler böyle, e şimdi okuyorlar arkeoloji çocuklar, bakıyorlar 5, mily 5 milyon senelik bir kafa çıkıyor. 10 milyon senelik bir kafa, 50 milyon senelik bir kafa çıkıyor, bir şey çıkıyor, bir eşya çıkıyor. ha demek ki değil. Hazreti Hz. Ekber keşfiyatla 2 milyar 319 milyon sene olduğunu, küsuradı da var, haber veriyor. Onun için bakıyorsun imanı sarsılıyor çocuğun. Çünkü Tevrat'a göredir, Kur'an-ı Kerim'deki dal bir işaretiye göre İbn-i Alabi anlamış. Bunu vaz etmiştir ortaya, anladığını ortaya koymuştur. Milyonlarca sayeden beri işte, semada yıldızlar dönüyor, mevzumeden bir tanesi çıkarılsa kainat durur. Öyle bağlamış Allah'a subhanahu ve teala Hazreti İbci'ne. Dur, şaş, gözlerini yum, tekrar bak, tekrar tefekkür et, zekan duracak, akıl duracaktır. Bu milyonlar sayeden beri böyle devam etmekte. Ve kudretullah bu. Bu ne azim bir şey. Ne muazzam bir şey. Bu muazzamı yaratan Allah'ın düşün büyüklüğünü. Kudretini, kuvvetini, heybetini, satretini, cemalini, celalini, rahmaniyetini. Düşün bir defa. Tefekkür eyre. O vakit azile kafanı secdeye koyacaksın secdeye. Ya Rabbül Alemin'e secdeyeceksin. Çünkü nefislerini unutanlar Allah'ı unuttular. Allah'ı unutanlar nefislerini unuttular. Kim ki hakkı bildi. Nefsini bildi. Nefsini bilen de hakkı bildi. O iki kısımdır nefsi bilmek. Bir nefsin acili bilmek vardır. Bir hamil olduğun esrar-ı ilahiye vakıf vardır. Mesela faniyiz bir bakiye ihtiyacımız var. Aciz bir razaka ihtiyacımız var. malumuz bir galibe ihtiyacımız var. Bu bir azile ile hakkı bilmek, nefsi bilmek. Bir de hamil olduğun bir şey var sende. Bir emanetullah var sende, bir hamil olduğun, bir esrar-ı ilahi var. Senden içeri bir sen var. Yani semavat ve arda sığmayan Allah Celle Celaluhu Hazretleri senin kalbine bahusus Resul-i Ekrem'i sevenlerin kalbine tecelli etmiştir. O kalp Kabe'den âlâ olmuştur, âli olur Bir de hayatın bir şey var, vücudundaki eşyayı düşün. Gözün nasıl halk Bebeklerinde ufak bir bak yine ucu kadar. İki nokta kainatı görüyorsun. Yüz bin sene Allah'a secde etsen, Allah'ın secde çürüse, o kadar da oruçsuzsa, bu kadar da hakkın rızasını ya amellerini işlesen, acaba bir kere baktığın vakitte semadaki bulunan yıldızları ve güneşi görmenin hakkını Allah'a ödeyebilir misin bu imadetle? Soruyorum sana. Ödeyemez. Bu kadar bir su parçasına bütün kainatı naç etmiş Allah Celle Celle Hazine. Ağzın üzerinde burun. Çok fazla durmayacağım. Niçin acaba öyle olmuş? Ve hiç modeliyken bu halk olunmuş. Modeli yok, biçimi yok, halk olunmuş. Ne kudret bu? İnsandan güzel bir şey yok attı İnsan için halk olunmuş her şey. insandan güzeli yok. Peygamberleri Allah insanlardan bahsetmiş. Ve sevgililerini insanlardan seçmiştir. İnsanoğlundan. Çok kıymetli. O da ki kerramna beni adam kerem kılındı beni adam yüceldi yükseltildi ama eğer nereden geldi nereye gitti niçin geldi niçin gitti baktı görmedi yahut gördü ibret almadı beyni var düşünmedi zannetti ki vey külü ve yetim ve ve emel fesetullah yemek içmek yalnız emel zannetti hayatı bunu zannetti yeme içmek zevk sefa, bir de emeller beslemek. Yakın zamanda görecek diyor Hazreti Allah. Böyle yapanları diyor. Hilkatini aramayanlar yani. Onun için hilkatini arayacaksın.